benim odam. Odamda yatak, beyaz masa, sandalye, yastıklar, halı, ayna, dolap var. Yatakta iki yastık var. Yerde sarı bir halı var. Sandalye pembe. Masada lamba var. Duvarda aynalar, raflar var.